Hoş geldiniz. Bu videonun konusu felsefenin ne olduğu ve felsefenin neden antik Yunan'da doğduğu. Çünkü bu bayağı önemli bir şey ve felsefe dine de temel oluşturan fakat bir noktadan sonra dinden ayrılan bir düşünme faaliyetidir ve günümüzdeki bilimin de temeli felsefeye dayanmaktadır. Ve burada bir açmaza giriyoruz. Çünkü felsefenin ortaya çıktığı dönemi konuşmak için ortaya çıkmamış olduğu bir dönemden de bahsetmek gerekiyor. Ama felsefenin ortaya çıkmadığı bir dönemden bahsetmek mümkün değil. Çünkü en basit anlamıyla felsefe eğer sorgulamak, gerçeği aramaksa yıldırım çaktığını gören bir köylünün bu yıldırımın çakmasına sebep olarak kafasında kurguladığı güç de sorgulamanın bir ürünüydü. Dinler tarihi okuyan her insan mitolojik anlatımların her ne kadar fantastik bir şekilde kurgulanmış olsalar da içlerinde felsefe barındırdıklarını görecektir. Biz de bu videoda Yunan dünyasında din ve felsefe ayrımının nasıl başladığını göreceğiz. Evreni mitoloji ile ifade etme geleneği bütün dünyada yer bulmuştur. Eski çağlarda insanlar, hem yaşanmış olayları hem de yaşanabilecek olan şeyleri yani bir bakıma hipotezleri mitoloji ile ifade etmişlerdir ve bu çalışmalara batıda mit, Yunan'da epope, Araplarda esatir, Türklerde ise destan adı verilmiştir. Destanların felsefi mesajlar vermeye çalıştıkları ve hakikate kapı açmak istedikleri bilinen bir şeydir ve bu açıdan felsefe bütün dünyada yer bulmuştur. Ama Gerek Mezopotamya'da, gerek Uzak Doğu'da dünyanın hemen her yerinde bu mesajlar tanrıyı temel almış ve mitolojiyle birleşmiştir. Yani şimşeğin neden çaktığını sorgulatan faaliyet bir noktadan sonra sorgulamayı bırakmış ve inanca dönüşmüştür. Bu açıdan az önce saymış olduğum toplumlardaki insanlar hakikati aramak peşinde değillerdir ve bilemedikleri her şeyi tanrıyla doldurmayı tercih etmişlerdir ki buna bugün Boşlukların tanrısı diyoruz ve bunu hala yapıyoruz. Bu sebeple batı felsefesi dediğimiz ve dinden ayrılan, sorgulayacak özgürlüğü bulan akıl faaliyeti bütün toplumlarda gelişemedi. Bu gördüğümüz kadarıyla ilk önce M.Ö. 600'lerde Milletos'ta yani Millet'te ortaya çıkabildi. Milletli filozofların antik Mısır'daki, antik Hindistan'daki veya uzak doğudaki filozoflardan farkları doğa olaylarını tanrılarla değil doğal sebeplerle izah etmeye çalışmalarıydı ve bunun getirdiği farkındalığın bir kar topu gibi büyümeyi başarmasıydı ama gelin felsefenin ortaya çıktığı dönemden önce bu felsefenin niye ortaya çıktığını hangi koşulların hangi sebeplerin ve süreçlerin bunu hazırladığını yani Yunan toplumunu ve kültür yapısını bir inceleyelim fakat en baştan söylemem lazım elimizde bu tür şeylerle alakalı çok bir bilgi yok. Birkaç tane kalıntı, tablet ve belge var ve bunlara baktığımızda Yunan toplumunun birçok kültüre maruz kaldığını ve önemli değişimler geçirdiğini görüyoruz. İlk gördüğümüz uygarlık M.Ö. 2600'lerde Girit'te gelişmeye başlayan Minos uygarlığı. Bu uygarlık adını Girit'in efsanevi kralı Minos'tan alıyor. Minos uygarlığı İngiliz arkeolog Sir Arthur Evans'ın 1900 yılında Knossos sarayını keşfetmesiyle ortaya çıktı aslında. Yapılan araştırmalar M.Ö. 2000'lerde bu bölgenin yüksek bir sanat ve kültüre ulaşmış olduğunu gösteriyor. Minoslular bir ada uygarlığı oldukları için deniz ticaretiyle uğraşıyorlardı. Fakat bu uygarlık bir felaket sonucu tarihe karıştı. Bu uygarlığın çöküşüyle ilgili iki sebep öne sürülüyor. Birincisi Tera yani bugünkü Santorini Adası yanardağının patlaması. İkincisi ise M.Ö. 1380 civarında Yunan topraklarında başka bir uygarlığın güç kazanmaya başlaması ve Minos uygarlığından kalan kültüre son vermesi. Şu yanardağın patlaması ve adanın yok olması konusu yaklaşık bin yıl sonra Platon tarafından mitolojik bir dilde gündeme getirilecek ve Atlantis'e dönüşecek. Platon bu yok olan uygarlıkla alakalı rivayetlerin hocadan öğrenciye bin yıl boyunca aktarılmasıyla bir Minos uygarlığından ziyade Aşırı gelişmiş bir medeniyet efsanesiyle karşılaşacak ve bizden önce buralarda aşırı gelişmiş bir medeniyet vardı, onlar her konuda ilerdelerdi fakat bir felaketle yok oldular şeklinde bunu aktarmaya devam edecek. Dolayısıyla şu Atlantis veya Mu hikayelerinin tarihsel kökeni olarak Minos uygarlığına ve bunu anlatan Yunan filozoflarına bakabiliriz. Minos'un sulara batmasıyla beraber Minos kültürü bir anda yok olmadı tabii ki. Yaklaşık 400 yıl boyunca diğer bölgelerde bu kültür devam etti. Fakat bu seferde az önce anlattığım üzere ikinci bir uygarlık bunun izlerini sildi. Peki bu uygarlık kimlerden oluşuyor? Gördüğümüz kadarıyla M.Ö. 2000'lerde İndogermen bir kökene sahip olan Akalar veya Akeanlar Yunan topraklarını işgal ettiler. Ve işgal ettikleri bazı bölgelerde Yunan halkıyla birleştiler. Ardından milattan önce 1600'lere doğru Minos uygarlığının da etkisinde kalarak orijinal ve yeni bir kültür oluşturmayı başardılar. Bu kültüre de Miken kültürü diyoruz. Bu dönemde gerek seramikler, gerek sanat eserleri ve heykeller, gerekse tıp ve matematik alanında bir takım çalışmalar olduğunu görüyoruz. Fakat bu uzun ömürlü olmayacak çünkü milattan önce 1200'lerde Minos uygarlığının da çökmesiyle beraber Balkanlardaki denge tamamen değişecek. Öncelikle Trakların işgali altında olan Balkan Yarımadası'nın Güneybatı bölgesinden İlir halkı istilaya başlıyor. Ve İlir halkının istilası ile beraber Traklar göç etmeye başlıyorlar. Onların göçüyle beraber Miken Uygarlığı da göç etmek zorunda kalıyor. Çünkü bir keşmekeş ortamı yaşanıyor. Miken Uygarlığı da göç ederken Minos kültüründen kalan ne varsa yok oluyor. Ama bu gayet normal çünkü herkes kendini kurtarmaya çalışıyor. Ve bir ayrıntı olarak Ilir halkının ileride Ilirya İmparatorluğunu kuracağını ve Arnavutların tarihte görebildiğimiz en eski ataları olacağını da söylemem lazım. Bu Ilir halkıyla başlayan kavimler göçü hadisesi öyle büyük bir hale geliyor ki Mezopotamya topraklarında bile birçok değişiklik yaratıyor. En çok da Frigler İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerinden Anadolu'ya geçiyorlar ve buna ülkenin batısında ve kuzeyinde bulunan bazı savaşçı kabilelerin de katılmasıyla bir çığ gibi büyüyerek Hitit Devleti'ni yıkıyorlar. Yani o kadar büyük bir olaydan bahsediyorum. Ege göçleri diye adlandırılan bu göçler etkilerini Yunan topraklarında da hissettiriyorlar tabii ki ve Akalar az önce söylediğim üzere mecburen büyük ölçüde Batı Anadolu'ya ve Güneybatı'ya göç etmek zorunda kalıyorlar. Ek bir ayrıntı vermek gerekirse Tıpkı Minos'un Atlantis'e dönüşmesi gibi bu olaylar da ileride Truva destanına dönüşüyor ve Akaların Batı Anadolu'yu ele geçirme istekleri gerek Truva atı hikayesiyle gerekse Akileus ve Hector'un dövüşüyle bir efsane haline geliyor. Batı Anadolu'ya göç eden Akalar o bölgelerde bir takım şehir devletleri kurdular. Bu şehir devletleri büyük kervan ve ticaret yollarının sonunda bulunduklarından kısa zamanda geliştiler ve ve yüksek kültür merkezleri haline geldiler. Tıpkı Minos gibi. Burada gelişen kültür yani İonya kültürü M.Ö. 5. yüzyıla kadar Yunan topraklarında ortaya çıkacak olan bütün kültürlerden her bakımdan üstündü. Ama tabii ki bu kültür gülük gülistanlık bir çevrede gelişmemişti. Akaların göç etmesi sırasında Yunanlar, Aka devletlerinin birer birer ortadan kalktığı, kültür merkezi ve şatoların yakıp yıkıldığı, Kaosun hakim olduğu bir harp ve karışıklık döneminden geçtiler ve kısa süre içerisinde Miken uygarlığının çöktüğünü gördüler. Yani Miken uygarlığı da tarihe karıştı. Daha doğrusu Osmanlı'nın Türkiye Cumhuriyeti'ne dönüştüğü gibi Miken uygarlığı da yerini sonraki uygarlıklara bıraktı. Yoksa halk aynı halktı. Tabi bir köle ticaretinin de başlamış olduğunu söylemem lazım. Bu göçlerle beraber Mısır'dan, Mezopotamya'dan, Çeşitli bölgelerden bir sürü köle getiriliyor ve insanlar diğer kültürleri de diğer dinleri de tanıyorlar. Yunan coğrafyasında M.Ö. 1000-700 yılları arasında yaşanmış olan döneme bazı modern tarihçiler Yunan Çağı diyorlar. Ve Batı Ortaçağı ile Yunan Çağı arasında bazı benzerlikler buluyorlar. Örneğin Avrupa'nın Çağı, Roma'nın Germen kökenli bazı halklar tarafından taciz edilmesiyle İstilaya uğramasıyla başlamıştı ve Büyük Skizma dediğimiz bir bölünme meydana gelmişti. E aynı şekilde Yunan Ortaçağ'da İlir veya Dor halkının istilasıyla başladı ve halk bölündü. Nasıl ki Germen halkı kendisinden çok daha üstün bir kültüre sahip olan Roma'yı tarihe gömdüyse aynı şekilde İlir ve Dor halkı da kendisinden çok daha gelişmiş bir kültüre sahip olan Miken ve Minos uygarlığını tarihe gömdü. Devam edersek Avrupa ortaçağı büyük seyahatlerle ve keşiflerle son buldu. Yani Amerika'nın keşfi ve e, aynı şekilde Yunan ortaçağda çeşitli kolonileşmelerle, göçlerle, diğer kültürlerle tanışmalarla ve her alanda bilimsel gelişmelerin yaşanmasıyla son buluyor. Bütün bu gelişmeler esnasında M.Ö. 9. yüzyılın başlarında Yunan halkı Fenikelilerle ilişkiler kurmaya başlıyor ve yazıyı öğrenip alfabeyi geliştiriyor. Gerçi lineer A ve lineer B denilen iki farklı alfabe türü var, ama o kadar da ayrıntıya girmeyin. Yunanların Mısır firavunu birinci Psamtik ile ticari ilişkiler kurmaya başlamaları ve Papyros'un da Yunan topraklarına gelmesiyle beraber tamamen yazılı bir kültür oluşmaya başlıyor ve ilk edebi eserler ortaya çıkıyor. Örneğin Yunan Arkaik çağı diyebildiğimiz 8. ve 6. yüzyılda Hesiodos Teogoniyi, yani tanrıların doğumunu ve Homeros'ta İlyada ve Odisea destanlarını yazıyor. Ki dediğim üzere bu eserler zaten Truba Savaşı gibi şeyleri barındırıyorlar. Yani geçmiş tarihi vermeye çalışıyorlar. Ama isimlerinden de anlaşılacağı üzere bunu mitolojik bir dilde yapmaya çalışıyorlar. Ama neyse ben çok fazla ayrıntı verdim ve video felsefe niye Yunan'da ortaya çıktıdan ziyade Yunan toplumu neydi ne olduğu gibi bir şeye dönüştü. Fakat bunlar son derece önemli çünkü felsefenin ortaya çıkışı bir bakıma bu olaylara bağlı. Miken uygarlığında ve Minos seramiklerinde görüldüğü üzere çeşitli kapkacaklarda erkek ve kadınlar beraber spor yapar şekilde çizilmiş ve bu da elit bir tabakının oluştuğunu bize gösteriyor. E ayrıca bu kadar göç ve değişen uygarlıklar da tamamen bizim teokrat diyebileceğimiz tanrı kralların ortaya çıkmasını engelliyor. Yani gelişmiş bir ruhban kesim veya baş rahip anlayışı yok. Dolayısıyla insanlar daha özgür, daha demokratik, daha siyaseti eleştirebilecek bir ortamda yaşıyorlar ve bunlar o dönemlerde dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar özgür bir tartışma ortamını doğurarak felsefenin ortaya çıkmasına sebebiyet veriyorlar. Milattan önce 600'lere kadar gökte gördükleri şeyleri yani 12 burcu Herkül'ün 12 göreviyle, mitolojiyle ifade ediyorlarken artık yıldızların ne olduğunu, gezegenlerin ne olduğunu ve bizim evrendeki konumumuzu tartışmaya başlıyorlar. Diğer bir deyişle Yunan mitolojisinden Yunan felsefesine geçiş yapmaya başlıyorlar ve buna mitostan Logos'a geçiş diyoruz. Tabi yine arada Platon gibi anlatımlarını mitos yoluyla yapanları da gördük ya da Pisagor gibi peygamberliğini ilan edenleri de gördük ama bunlar azınlıktaydı. Peki ama bu evreye nasıl geldik? Bilindiği üzere gök gürlemesi ve yıldırım düşmesi Somut olgulardır ve gözlemlenebilirlerdir ama onları gönderen Zeus hakkında aynı şeyi söyleyemeyiz. Zeus her halükarda duyularımızın ulaşabildiği bölgenin dışında kalan bir varlıktır. Bu alana geçmekse ancak mitosla mümkün olabilir. Mitos veya miti başlangıçta herhangi bir konuşma veya hikaye için kullanılan zararsız bir adlandırmaydı. Fakat insanların bir bilgi kaynağı aramaya başladıkları Miletos döneminde olumsuz bir anlam kazanmaya başlamıştı. Örneğin Pierre Grimmel logosun rasyonelliği, mitosun ise irrasyonelliği temsil ettiğini söylemiştir. Mitos yalandır, logos ise akıldır, mantıktır. İnsanlar felsefe ile beraber yalanı yani mitolojiyi bırakmış ve aklın yani logosun peşinden gitmişlerdir. Eğer felsefenin ne olduğuyla alakalı bir alıntı yapmak gerekirse, şu tarife bakabiliriz. Felsefe, dinin her zaman pratik ve duygusal olarak yaptığı şeyi, yani insan hayatını insanın içinde bulunduğu evrenle belli ölçüde doyurucu ve anlamlı bir ilişkiye sokma ve insani işlerin yürütülmesinde birazcık bilgelik sağlama çabasını entelektüel planda gerçekleştirme girişimidir. Eğer mitosa tanrı bilim, logosa da bilim dersek bu durumda felsefe, Tanrı bilim ve bilim arasında bir tampon, bir köprü görevi görür. Ve bu köprüye en iyi örnek de Thales'tir. Thales meşhur her şey sudur sözüyle felsefeyi başlatmış sayılır. Fakat esasında bunu yaparken sadece felsefeyi değil mitolojiyi de kullanmıştır. Çünkü her şeyin su olduğu veya başlangıçta bir tek suyun olduğu fikri Tevrat'ta, Hesiodos'ta veya birçok kitapta ve dinde görülebilir. Örneğin Tevrat'ta yaratılış bölümünde daha en başta hiçbir şey yaratılmamışken Tanrı'nın ruhu suların üzerinde yüzmektedir. Yani en başta Tanrı vardır ve su vardır. Yine Altay yaratılış destanında Tanrı Ülgen karanlıkta suyun üzerinde yüzmektedir. Yani yine başlangıçta suyun olduğu fikri görülebilir. Homeros'ta benzer şekilde Okeanos'u yani suyu göstermişti ve Okeanos'un her şeyin genesis'i yani özü olduğunu söylemişti. Ama Okeanos'un her şeyin genesis'i olduğunu söylemek, bir bakıma her şeyin fizisi olduğunu söylemek de oluyor. Tek fark Thales burada suyu her şeyin genesis'i yapıyor. Ama mitolojik bir su veya varlık değil, gözümüzün gördüğü sudan bahsediyor. Tabi şunu da söylemek lazım. Felsefe öyle her şey sudur sözüyle başlamıyor. Söylendiğine göre Thales M.Ö. 585'te bir güneş tutulmasını önceden hesaplıyor ve böylece güneş tutulmasının ya da şimşeklerin, yağmurların tanrının işi olmadığını, burada mistik bir durum barınmadığını gösteriyor. Güneş tutulmalarının öyle kıyamet alameti veya tanrı felaketi olmadığını göstermek, bunun son derece doğal bir olay olduğunu ve önceden doğru hesaplamalarla hesaplanabileceğini kanıtlamak, bir bakıma mitosu kıran, buradaki mistisizmi yok eden ve Bilimi doğuran bir hareketti. Nihayet insanlar doğa olaylarını doğal sebeplerle, doğal açıklamalarla anlamaya başlamışlardı. Peki bu zemin nasıl hazırlanmıştı? İyonya'nın öbür ticari kentleri gibi milattan M.Ö. 7. ve 6. yüzyılda önemli bir takım politik ve ekonomik gelişmelerle karşı karşıya kalmıştı. Bu Yunan yarımadasının doğasını Theobald Fischer'ın dağlık deniz ülkesi tabiriyle özetleyebiliriz. Dağlardan ve kıyılardan yana zengin olması sebebiyle bu bölge Avrupa karşısında Avrupa'nın dünya karşısındaki konumuna benzer bir konuma sahipti ve her yanı saran sarp dağlar bölgenin diğer kültürlerden izole olmasına olanak sağlıyordu. Yunanlara özgü bir devlet biçimi olan polis böyle oluşmuştu. Buna benzer olarak Mısır medeniyeti de bu tür bir coğrafi avantaja sahiptir. Bir tarafı nehir, diğer tarafı çöldür ve diğer medeniyetlerden tamamen izole olmaya uygundur. Bu sebeple 3000 yıl boyunca kültürünü koruyabilmeyi başarmıştır. Ha ama Mısır toplumu monarka boyun eğmiştir ve tanrı kral kültüne bağlanmıştır. Bu yüzden de mitolojiden bağımsız bir felsefe veya demokrasi geliştirememiştir. Tabi madalyonun bir de öbür yüzü var. Polisler dar alana sıkıştırılmış ve kapalı kutuyu andıran şehirlerdir ve nüfusa dünya tarihinde eşi benzeri görülmedik bir despotizm uygulamışlardır. Genellikle ülke gözü dönmüş kardeş kavgalarıyla içten içe kemirilmiştir. Bu sebeple en iyi yönetim şekli nedir veya ideal devlet nasıl olur gibi sorular doğmuş ve insanlar politika tartışmaya başlamışlardır. Zaten Platon'un devlet kitabı da başlı başına bunun bir kanıtıdır. Bunun gerçekleşmesini sağlayan sebeplerden biri de eğer çok özgür bir poliste yaşamıyorsanız yani felsefe yapmanıza veya sorgulamanıza izin verilmiyorsa başka bir polise gidebiliyor olmanızdı. Çünkü her polis başka kişiler tarafından yönetiliyordu ve aralarında kültür ve özgürlük farkı vardı. Örneğin çok fazla sansüre maruz kalıyorsanız veya can tehlikesi yaşıyorsanız Pisagor veya Anaxagoras gibi göç edebiliyordunuz. Bu da felsefenizin başka topraklara yayılmasına olanak sağlıyordu. Ha, dilerseniz Sokrates gibi ölüme de gidebiliyordunuz tabi ama genellikle insanlar göç etmeyi tercih ediyorlardı ve birçok ünlü filozof bu şekilde göç ederek hem felsefesini hem de kendisini korumayı başarmıştı. Zira söylediğim üzere Yunan topraklarında teokrasi gelişmedi. Tanrı krallar ortaya çıkmadı. Kralların gücü her zaman sınırlı oldu ve krallar yetkilerini ihtiyar heyetiyle veya halk meclisleriyle paylaşmak zorunda kaldılar. Hatta zamanla aristokrasi kraldan bile daha fazla güç sahibi oldu ve krallık makamı komple kalktı. Bu da çeşitli şehirlerde çeşitli yönetim şekillerinin ortaya çıkmasıyla, örneğin bir bölgede bir tiranın hüküm sürmesiyle ya da çeşitli bölgelerde köleliğin daha serbest olmasıyla sonuçlandı. Böylece Yunan toplumu çok kültürlü bir hale geldi. Buna kozmopolit diyoruz. Anlayacağınız üzere felsefe öyle bütün Yunan'da bir anda ortaya çıkmadı. Tek tük yerlerde ortaya çıktı ve göç ede ede zamanla yayıldı. Peki bu felsefe neydi ya da yayılmayı nasıl başardı? Çünkü felsefenin en basit anlamıyla düşünmek ve sorgulamak olduğunu söylemiştik. E bütün dünyada bir tek Yunanlar mı sorguluyordu, bir onlar mı düşünüyordu? Tabii ki hayır. Yani öyle... Yunan mucizesi denilen şeye inanmıyor. Felsefenin ortaya çıkması öyle ilahi bir şey değildi. Tamamen çeşitli koşulların sağlanması, çeşitli olayların üst üste binmesi ve halkın sorgulamaya, özgür düşünmeye imkan bulmasıyla alakalı bir şey bu. Ki bunun benzerini yine Rönesans'ta görüyoruz. Ve Yunan felsefesi de öyle tamamen özgün değil zaten. Tabii ki beslendiği, alıntı yaptığı, etkilendiği başka kültürler var. Yunan halkı hem önceki göçler sayesinde elde ettikleri kölelerle hem de kendileri gezip görerek, göç ederek, yerleşerek öğrendikleri şeylerle diğer kültürleri kendilerine enjekte etmeyi öğrendiler ve bunu yaparken Tanrı'yı ayıklamayı başardılar. Felsefenin bugüne gelmesi de aynı şekilde. Felsefe Miletos okulundan sonra Roma'yı da, Arapları da yani Müslümanları da görüyor. Ve evrim geçirerek, içindeki hataları ayıklayarak veya sürekli bir tartışma halinde gelişerek günümüze kadar geliyor. İsterseniz direkt felsefeyle alakalı Farabi'den bir alıntı yapalım, daha iyi anlayalım. Söylendiğine göre bu ilim eskiden Irak halkı olan Keldaniler arasında mevcuttu. Onlardan Mısır halkına geçmiş, oradan Yunanlara intikal etmiş, Süryaniler ve daha sonra Araplara geçinceye kadar onlar da kalmıştır. Farabi'nin aktarımına göre felsefenin Yunan topraklarından önce başka topraklarda da yeşermiş olduğunu varsayabiliriz. Fakat Aristoteles ilk teologlar olarak Homeros ve Hesiodos'u göstermektedir. Zaten Yunan mitolojisi ile alakalı kaynaklarımız da bu kişilerin yazdıkları kitaplardır. Bu arada fark ettiyseniz teolog dedim yani dinci demedim. Dolayısıyla Aristo bu kişilerin tanrı bilimi üzerinde çalıştıklarını ama din adamı olmadıklarını ima ediyor. Eğer Homeros'un İliadası'nı okuyacak olursanız, tanrıların evrenle ve insanla aralarındaki ilişkilerin gayet basitleştirildiğini göreceksiniz. Tanrıların sorgulandığına, yanıldığına, insanların tanrılara karşı geldiklerine ve bazen tanrılardan bile daha bilge davrandıklarına şahit olacaksınız. Hatta bazen insanların tanrılara öfkelendiğini, onları kovaladıklarını ve yaralayabildiklerini göreceksiniz. Diğer toplumlarda böyle bir anlayış yoktur. Tanrı ya hayvan başlıdır ve ancak diğer tanrılar tarafından zarara uğratılabilir ya da tanrı her şeyin üstündedir ve hiçbir şekilde sorgulanamazdır. İşte Yunan toplumu bunu kırmıştır. Bu yüzden din adamlığı o kadar önemli olmamıştır. Elbette Yunanistan'da Delfi kahini gibi kahinler vardı ama bunlara ancak akıl danışılıyordu. Öyle Mısır'da olduğu gibi devlet içinde devlet olan bir rahip sınıfı yoktu. En fazla Apollonculuk veya Dionysiosculuk gibi bir takım tarikatlar vardı. Fakat bunların da sayısı azınlıktaydı ve ritüelleri gizliydi. Yani halka açık değillerdi. Yine ilk felsefe tarihçisi olan Aristo felsefeyi Thales'le başlatıyor. Ha Thales'den önce başka bir filozof yok muydu? Belki de vardı orayı Allah bilir. Ama gördüğümüz kadarıyla Aristo böyle başlatmış... Ve diğer yazarlar da Aristo'ya uymuş. Yani literatüre böyle girdiği için biz de felsefeyi Thales ile başlatıyoruz. Thales her şeyin özünde bulunanı yani bütün varlığın, bütün maddenin ardında yatanı merak etmiştir. Ki buna da öz, töz veya ark ediyoruz. Ve ondan sonra birçok kişi evrenin temelinde apeiron vardır yani sınırsızlık veya ateş vardır veya hava vardır diyerek akıl yürütmeye başlamıştır. Evrene böyle bakmak son derece önemlidir çünkü artık mitolojik bir kafayla değil tamamen nesnel bir mantıkla bakıyorsunuz ve gerçeği görmeye çalışıyorsunuz. Her şeyin ardında olan nedir ve neye dayanmaktadır sorusu 2600 yıl önce baya büyük bir soruydu ki bu soru bugün bile hala devam ediyor ve bu soru felsefeyi doğuran ve insanları doğayı araştırmaya yönelten bir etki görevi görüyor. Zaten bu yüzden ilk filozoflara... Doğa filozofu diyorlar. Bu açıdan felsefe bilimin doğmasını sağlamıştır ve zaten filozof kelimesi de geçtiğimiz yıllara kadar bilim adamıyla eş anlamlı kullanılmıştır. Örneğin bizim bugün astronom dediğimize eskiden yıldız filozofu diyorlardı. Ya da bugün fizikçi dediğimize doğa filozofu diyorlardı. Yine Newton bile yazdığı Principa Matematika kitabına doğa felsefesinin matematiksel ilkeleri başlığını atmıştı. Çünkü filozoflar... Tarih boyunca bilim yapmıştı. Örneğin Thales'in Mısır'dan geometriyi öğrendiği ve Yunanlara getirdiği söylenir. Ya da Anaximandros ilk dünya haritasını yapmaya çalışan kişidir. Pythagoras veya ise adı üzerinde Pisagor teoremini icat etmiştir. Gerçi Pisagor'un bu teoremi Mısır'dan çaldığını söyleyenler de vardır ama neticede bu teoremi Yunan topraklarına getiren kişi odur. Ayrıca antik Yunan'da bütün canlıların sudan geldiği ve zamanla değişime uğradığı yani evrimleştiği düşüncesi hakimdir. Bu açıdan evrimle alakalı ilk fikirler Yunan topraklarında ortaya çıkmıştır. Yine Anaksimenes ay ve güneşi bir tanrı saymak ve onlara tapmak yerine yıldızlarla gezegenler arasında bir ayrım yapmış ve bunların sadece gök cismi olduğunu söylemiştir. Bu böyle gider. Zaten herhangi bir felsefeye giriş veya felsefe tarihi kitabını alsanız bunları göreceksiniz. O yüzden çok da uzatmak istemiyorum. Anlayacağınız bütün insanların düşünceleri olur ama bazı insanlar fikir yaratır. En zor olan da budur zaten. Herkesin bir dini vardır, bir kanısı, bir inancı vardır. Ama bazı insanlar felsefe yaratmayı başarabilirler. Yani bir şeyi icat etmek ve onu geliştirmek en zor olandır. Kullanmayı herkes yapıyor. Burada önemli olan çok yönlü düşünmek ve geliştirmeci olmak. Yani elimizdekiyle yetinmeyip daha iyisine gitmek. Bugünkü telefonda, bilgisayarda, teknolojide zaten böyle gelişti. Bunun tersini örnek vermek gerekiyorsa örneğin Mısır geometriyi 3000 yıl boyunca Nil taşkınlarını hesaplamak için kullandı ve daha ileriye gitmedi. Yani iyi de bunlar gerçek hayatta ne işimize yarayacak mantığıyla baktılar ve Onlara yettiği kadarını kullandılar. Bir yer ölçme sanatından ileriye gidemediler. Babil astronomisine gelince. Babil'lilerin çok eskiden bu yana göksel olayları, özellikle ay ve güneş tutulmalarını gözlemledikleri, zodiak işaretlerini belirledikleri ve bu veriler sayesinde öngörülerde bulunma imkanına sahip oldukları biliniyor. Ancak gene de gerçek anlamda bir bilim olarak Babil astronomisinden bahsedemiyoruz. Çünkü Babil'liler... Göksel olayları bilimsel bir merakla değil, onlardan astrolojik sonuçlar çıkartmak amacıyla inceliyorlardı. Diğer bir deyişle göğe baktıklarında yıldızları değil burçları görüyorlardı. Oysa Yunan halkı çok az bilimsel veriye sahip oldukları halde ve çok daha kısa bir zamanda 3 önemli keşifte bulunmuştu. Bunlar dünyanın bir küre olduğu ve boşlukta durduğu, onun sistemimizin merkezi olmayıp bir gezegen olduğu, ve ay ve güneş tutulmalarının tanrısal bir eylem değil, tamamen fiziksel bir eylem olduğudur. Antik Yunan'da insanlar sadece bakmamış, görmeyi de başarmışlardır. Ve bu görüşe, bu idraka felsefe diyoruz. Peki felsefe nedir? Yani hem kelime anlamı bakımından hem de temsil ettiği şey bakımından felsefe ne anlama gelir? Felsefe ve filozof kelimeleri Pisagor'dan geliyor. Pisagor'a göre insanlar hakikati bilemezler. Çünkü hakikati kaldıramazlar. Dolayısıyla olsa olsa peşinde koşarlar. Hakikati ararlar. Hakikati severler. O yüzden hakikati sevmek, bilgiyi sevmek insanoğlunun asıl amacı olmalıdır. Bu bilgi veya bilgelik kelimesiyle sevgi sözcüğü birleşince filia sofia yani felsefe kelimesi ortaya çıkıyor. Türkçe tercümesi bilgi veya bilgelik sevgisi. İslami literatüre göre ise hikmet aşkı. Filozof da bunun peşinde olan kişi. Yine Platon'a göre sevgi elde olmayan şeyi isteme veya eksikliğini hissettiğiniz şeyi elde etme isteğidir. Bu yüzden insan bilgisiz olması ve hakikate sahip olmaması sebebiyle bilgiyi ister, hakikat peşinde koşar ve bilgi aşkına sahiptir. Bu bilgi günümüzde bilimsel bilgi ve felsefi bilgi olarak ayrılmış durumda. Fakat başlangıçta böyle değildi. Çünkü modern bilim henüz gelişmemişti ve bilimle felsefe arasında bir fark yoktu. Felsefe akılla yapılan bir öğrenme ve düşünme faaliyetiydi. Bilim ise bunun cihazlarla yapılan versiyonuydu. Ayrıca antik çağlarda şair, kahin ve bilge olmak üzere 3 ayrı tip vardır. Şair destan yazarı, kahin peygamber, bilge ise filozoftur. Şairin yaptığı iş genellikle Altın çağ özlemini yani geçmişe duyulan nostaljiyi yansıtmak, şiirler yazmak ve çeşitli efsane ve destanlarla halka bazı olayları aktarmaktır. Örneğin Homeros ve Hesiodos şair tiplemesine girebilir. Kahin ise insanlara zor durumlarda bu da geçer sabredin bakın gelecekte şöyle bir şey olacak diyen yani kehanette bulunan ve onlara moral veren ya da dağılmış olan toplumları birleştirmeye çalışan kişidir. Bu açıdan kitap getiren peygamberleri kahinden sayabiliriz. Çünkü onlar da kıyamet alametleri gibi birçok şeyle alakalı kehanette bulunuyorlar. Kahinler ekinlerinizi ne zaman ekmek gerektiğini, ne zaman kurban vermek gerektiğini ve ne zaman savaşa girmek gerektiğini söylerler. Bu açıdan şamanlar veya volvalar kahin sayılabilirler. Son olarak bilge zaman dışı olgularla uğraşan, bir tek bu dönemle değil, hem geçmişle hem gelecekle ilgilenen ve düşüncelerini, fikirlerini mitos yoluyla, edebiyat yoluyla ve aynı zamanda mantık yoluyla ortaya koyan çok yönlü bir tiplemedir. Fakat bunlara örnek vermek zordur çünkü bunların pek bir örneği yoktur. Ha, dileyenler belki bazı din alimlerini veya peygamberlerini bilge diye gösterebilirler ya da Buda gibi, Konfüçyüs gibi kişileri bilge diye adlandırabilirler. Fakat bu bilgelikle felsefi bilgelik arasında bir ayrım var. Çünkü bizim filozof diye adlandırdığımız bilgeler mitos yerine logosu kullanmayı tercih ediyorlar. E gerek savaşların bitmesiyle, gerek ekonominin düzelmesiyle, gerek boş vakti bulmalarıyla sorgulamaya başlıyorlar. Bir süre sonra yönetimi eleştirmek, askerlerin ayrıcalıklarını tartışmak, evrenin doğasını çözmeye çalışmak ve hakikati yakalamak isteği, din adamı olmak veya hikaye anlatmak isteğinden daha baskın geliyor. Bunlar hep birden değil sıra sıra baş gösteren ayrıcalıklardır. Örneğin demokrasinin gelişimi arkayık çağda olmuştur. Atinalılar M.Ö. 594'te aristokratlarla alt tabaka arasında ara buluculuk yapması ve yönetim biçimini düzenlemesi için meşhur Solon'a sınırsız yetki vermiş ve iktidarın başına getirmişlerdi. Daha sonra Solon pek çok konuda adeta devrim niteliğinde olan yenilikler yapmıştı. Yine onunla beraber Klistenes gibi insanlar, ve daha sonra Perikles gibi demokrasiyi zirveye çıkaran önderler sayesinde Yunan toplumu benzersiz bir toplum haline gelmiştir. Halk ezilen tabaka olmaktan çıkmış ve birey olma bilincine ulaşmıştır. Hani Atatürk diyor ya Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir. İşte aslında buna benzer bir şey yaşanıyor. Çünkü birey bilincini ulaşmak köle veya teba olmaktan kurtulmak son derece önemli. Son etkense şuydu. Hani dedik ya. Teokrasi yok. Bütün gücü elinde toplamayı başarmış bir lider yok. Dolayısıyla kimsenin tahtı veya pozisyonu garanti değil. Bu yüzden aristokratlar kendi aralarında sürekli yarışmak zorundalar ve halkın desteğini almak zorundalar. Bunun için ne yapmaları gerekiyor? Dikkat çekmeleri, başarılı olmaları ve diğer rakiplerinden ayrılmaları gerekiyor. Yani eğitim almaları gerekiyor. E, dini eğitimi herkes alır ve zaten halkın dini eğitime ihtiyacı yok. Öyle olsa başa rahipleri geçirirlerdi. Demek ki başka alanlarda gelişmek ve büyük bir kahramana dönüşmek gerekiyor. Yani şöyle düşünmeye çalışın. Bugün ülkemizdeki bütün politikacıların, bütün milletvekillerinin en az 3 dil bildiğini, bir sporda çok iyi olduklarını, iyi enstrüman çaldıklarını ve tamamen elit, aydın, entelektüel olduklarını hayal edin. Aynı zamanda bütün politikacılarımız, Bilim adamı gibi kuantumla, fizikle, biyolojiyle ilgileniyorlar ve bu konularda konuşuyorlar. Tartışma sanatını öğreniyorlar. Öyle hatele hötle değil de nazik bir dille, saygılı ve bilgili bir şekilde zekalarını göstererek tartışıyorlar. İşte Yunan toplumu öyle bir toplum olmaya başlamıştı ve bütün aristokratlar, bütün politikacılar hem kendilerini hem de çocuklarını böyle yetiştirmeye başlamışlardı. Çünkü rekabet o alandaydı. Bu amaçla da ilk filozoflar bildiğiniz para karşılığı eğitim vermeye başlamışlardı. Yani filozofluk büyük bir meslek haline gelmişti. Örneğin Aristoteles Büyük İskender'in hocasıydı. Öyle söyleyeyim. Tıpkı bizim bugün hayranlıkla baktığımız Atina okulu freski gibi bazı eserlerin aslında tamamen para karşılığı yapılmış olması gibi felsefe de para karşılığı verilen derslerle popülerleşmişti. Ve daha sonra Sokrates'le birlikte bir sıçrama yaşamıştı. Sokrates epey enteresan bir karakter. Öyle ki Yunan felsefesi bugün Sokrates öncesi ve sonrası olmak üzere ikiye ayrılıyor. Ve hatta Sokrates'i mahkeme kararıyla idam ediyorlar. Çünkü adam bedava ders vermeye başlıyor ve bütün politikacıları, bütün filozofları eleştiriyor. Bazı gerçekleri göz önüne seriyor. Ama bundan bahsetmeye gerek yok. Çünkü zaten Sokrates üzerine bir video yapmıştım. Linkini hem açıklama kısmına hem de yorum kısmına ekleyeceğim. Merak edenler izleyebilirler. Sözün özü M.Ö. 600'lü yıllarda bazıları bizim bugünkü sınırımızın içinde bulunan Yunan topraklarında kozmogoni kozmolojiye, teogoni ise teolojiye dönüştü. Sanırım bu illaki dünyanın bir yerinde bir anda gelişecek bir şeydi. Yani belki Yunan topraklarında olmasaydı bin yıl sonra başka bir yerde yine yaşanacaktı. Bunun yaşanmasının sebepleri işte bunlardı. Sanırım yeterince açıklayıcı bir video olmuştur. Şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Diğer videolarda görüşmek üzere.